Allah yaratırken bana sormadığı halde neden beni sorumlu tutuyor? Müthiş bir soru daha. Biliyor musun İnsanın inancının taklit seviyesinde kalmasını Yüce Rabbimiz de istemez bence. İdrak ede ede sorularına şuurlu bir cevap bulabilmiş, gönül huzuruyla yaratıcısına sığınan bir genç. Allah katında kim bilir ne kadar kıymetlidir? Gelelim meselemize. Çivi çiviyi söker atasözünden ilhamla soru soruyu cevaplar diyorum ben de. Çünkü idrakimizi, algımızı, şuurumuzu kısıtlayan her düşünce yeni bir sorudur. Ve aslında her soru bir cevabın anahtarıdır. O yüzden yeni sorularla gidelim mi cevabımıza? Hadi o zaman şöyle düşünelim. Okulun sene sonu programı için bir gösteri hazırlanıyor. Sen bu gösteride nasıl bir sorumluluk üstleneceğin konusunda derli toplu bir fikre sahip değilsin. Ancak arkadaşlarınla bir arada olmak, birlikte yapacağınız güzel işlerin hayalini kurmak hoşuna giderdi değil mi? Ve öyle bir anda en çok değer verdiğin öğretmenin sana gelerek Sevgili genç programdaki şu kritik görevi senin yapmanı istiyorum Çünkü bunu yerine getirebilecek en yetkin kişinin sen olduğunu düşünüyor ve sana güveniyorum deseydi senin bu konudaki tepkin ne olurdu? Eminim çok mutlu olurdun ve öğretmenini mahcup etmeme kaygısıyla yapabileceğinin en iyisini yapardın. Bir de şu açıdan bakalım. Yüce Rabbimiz bizi yaratıyor, bize müthiş özellikler, donanımlar veriyor. Üstelik her kuluna farklı olacak şekilde. Bu donanımların farkında olabileceğimiz, akıl ve irade gibi özelliklerle bizi taçlandırıyor ve bize güveniyor. Bize sunduğu yaşamın sorumluluğunu alabileceğimize inanıyor. Bizler bunu bir yük Külfet olarak gördüğümüzde Allah'a duyduğumuz bağlılığı da gözden geçirmeliyiz bence. Sonuçta yaşam bizlere sunulmuş fırsatlarla dolu bir yolculuktur. Ve şartlar ne olursa olsun yaşamak, sevdiklerimizle yan yana olmak bize iyi gelir. Sorumlulukları bir nimet olarak değil de bir yük olarak görürsek o zaman yaşam bir külfete dönüşür. Çevrende bardağın dolu tarafını gören insanları hatırla. Nasıl da neşeliler değil mi? Ben grip olduğum zamanlarda nefes almakta zorluk çekerken burnumu daha bir önemserim. Sabah okula gitmek için uyanmak zorunda olduğum zamanlarda erken yatmanın önemini daha iyi fark ederim. Bunlar yerine burnumu şeklinden şikayet etsem ya da okula gitmenin ne kadar sinir bozucu olduğunu düşünsem her şey çekilmez bir hal almaz mı? Düşünsene akıl ve ruh sağlığı yerinde olan bir insan yaşam standardı ne olursa olsun uzun bir ömür ister. Herkes, sevdikleriyle sağlık, huzur ve bereket içinde senelerce yaşamanın hayalini kurar. Yani hepimiz, henüz var olmayan bir geleceğin kaygısını güderiz. Neden söylüyorum bunları? Şöyle anlatayım. Örneğin sen, neden okula gidiyorsun? Neden yıl sonundaki büyük sınava hazırlanıyorsun? Çünkü, güzel bir geleceğin olsun, başarıların olsun, yaşam standartların yüksek olsun istiyorsun. Yani, var olmayan, ...varlığını arzu ediyorsun. Peki ya Allah seni yaratırken sana sormuş olsaydı o zaman... ...ben var olmak istemiyorum diyebilecek miydin? O zaman dünyada senin için hazırlanmış nimetlerden... ...ve sonrasındaki cennet hayalinden vazgeçebilecek miydin? Bugün geleceğinden nasıl vazgeçmek istemiyorsan... ...o günde sana yaşamak ve sorumluluk hakkında fikrin sorulsaydı... ...eminim ki yine bu imkanı değerlendirmek isteyecektin. Ama şunu da asla unutma... Bizi yaratan Allah'tır ve biz O istediği için var oluruz. Doğumumuz da ölümümüz de O'nun koyduğu sınırlarla şekillenir. Bizi bizden daha iyi tanıyan O'dur. Çünkü bizi yaratan O'dur. O halde bize sorumluluklar yükleyen Rabbimiz, bunu başarabileceğimiz konusunda bize güvenmektedir. Neden bana sormadı ki dediğimizde biz kendimize güvenmemezlik etmiş, Haksızca davranmış olmaz mıyız sence? Peki yüce Rabbimizin bu güvenini boşa çıkarmak ister miyiz? Açıkçası ben istemem. Hem Allah-u Teala insanoğlu yaratırken ona kendisinde olan bir takım özelliklerden de vermiştir. Nasıl yani dediğini duyuyor gibiyim. Allah her şeyi duyandır. İnsansa kendi duyma sınırları içindekileri duyabilendir. Allah her şeyi görendir. İnsansa gözünün sınırlarındakini görebilendir. Allah her şeyi ama her şeyi bilendir. İnsansa sınırları çevresindekilerin bilgisine ulaşır. Yüce Rabbimiz bizi sınırlarımız ölçüsünde sorumlu tutmuş ve gücümüzün üstünde yük yüklemediğini Kur'an'da şöyle ifade etmiştir. Allah hiçbir kimseyi gücünün yetmediği bir şeyle yükümlü kılmaz. Lehinde olanı da kendi kazandığıdır. Aleyhinde olanı da kendi kazandığıdır. Görüyorsun ki sana sorumluluklar veren Rabbin sana güveniyor. O halde sen de önce ona sonra kendine güven ve sahip olduğun güzelliklere odaklan.